Tüm Resullerin ortak müjdesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Ebu Hanzala Allah'ın adıyla Muhakkak hamd Allah'adır. Ona hamd eder, yardım diler, ondan mağfiret isteriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden O'na sığınırız. Allah'ın hidayet ettiğini saptıracak O'nun saptırdığını hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki O'ndan başka ilah yoktur. Ben şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve O'ndan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa Suresi 1. Ayet Ey iman edenler! Allah'tan O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran Suresi 102. Ayet Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Ahzab Suresi 70 ve 71. Ayetler Bundan sonra şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın subhanallahu ve Teala kelamıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. İşlerin en şerli olanı sonradan ortaya çıkanlardır. Her yenilik bidat, her bidat sapıklık, her sapıklık da ateştedir. Allah subhanallahu ve teala fırsat verirse bu sayımızla beraber yeni bir yazı sinsinesine başlayacağız. İsminden de anlaşılacağı gibi Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem, ona imanın gereklerini ve onun risaletine şahitliğin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. İslam dinine girmek isteyen bir insanın, İslam adını telaffuz ettiği ilk şey, kelime-i tevhidle beraber şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür cümlesidir. İnsan İslam'a kelime-i girdiği gibi, İslam üzere kalmasının yolu da bu kelimeyi muhafaza etmesidir. Bu da onun anlamını tasdik, gerekleriyle amel, onu bozan unsurlardan kaçınmakla mümkündür. Neden Muhammedun Resulullah? 1. Şahitlik vizesini yerine getirebilmek Muhammed Allah'ın Resulüdür şehadeti, Allah'ın tek ve hak ilah oluşuna şehadetin ayrılmaz parçasıdır. Kelime-i Tevhid'in sahih olup kişiyi İslam dinine sokması için bir takım şartlar olduğu gibi bunun da şartları vardır. Allah subhanallahu ve Teala bu kabul ve ikrarı şahitlik ile ifade etmemizi istiyor. Bizler Allah'ın el-hakim olduğuna itikad ediyoruz. Yani abes iş yapmayan, yaptığı her şeyi bir hikmet ve ölçü üzere yapan demektir. Öyleyse Rabbimizin bu ikrarı şehadet ederim ki diye yaptırmasının bir hikmeti olmalıdır. Kur'an ve sünnete baktığımızda şahitliğin dört mertebesinin olduğunu görürüz. Kişi şahitliğin mertebelerini yerine getirdiğinde Allah'ın yanında şahitliği geçerli olmuş olur. A. İlim Şahitlik edenin şahitlik ettiği şeye dair inim üzere olması şarttır. Aksi halde kişi cahili olduğu bir şeye şahitlik edecektir ki bu da en basitinden yalan şahitlik kapsamında olacaktır. Allah'ın dışında dua ettiklerinin şefaat yetkisi yoktur. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler müstesna. Zuhruf Suresi 86. Ayet Ayet açıkça göstermektedir ki Allah'ın yanında faydası olan şahitlik, içinde ilim barındıran şahitliktir. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen bir insan, bunun ne anlama geldiğine dair bir bilgiye sahip değilse bilmediğine şahitlik etmiş olur. Bu da mutlak bilgi kaynağı olarak kabul ettiğimiz kitap ve sünnete yönelmenin önemini bizlere gösterir. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı kelimeyi i şehadetle beraber sorumluluklarımız oluşmaktadır. Bunların tafsilatını mutlak bilginin tek kaynağı olan kitap ve sünnetten almayanlar Allah Resulüne kabile reisi veya devlet başkanı muamelesi yapacaklardır. Bu da ifrat ve tefrite kapı aralayacaktır. İnsanın amelleri tasavvurlarına tabidir. İnsanın tasavvuru da bilgisine. Allah Resulüne yönelik doğru davranış ancak doğru bir resul tasavvuruyla mümkündür. Bu da doğru, yani kitaba ve sünnete dayalı bilgiyle mümkündür. Şahitliğin ilk mertebesi vahye başvurup ona karşı sorumluluklarımız nelerdir sorusunun cevabını aramaktır. B. Şahitlik ettiği şeyi dillendirmek. Rahman'ın kulları olan meleklerin dişi olduğunu söylediler. O meleklerin yaratılışına mı şahitlik ettiler? Onların şahitlikleri yazılacak ve ondan hesaba çekileceklerdir. Zuhruf Suresi 19. Ayet Burada müşrikler şahitlik ederiz ki melekler dişidir gibi bir cümle kullanmamışlardır. Şahitlik kelimesini zikretmeden sadece melekler dişidir dediler. Allah subhanallahu ve Teala onların bu ikrarını şahitlik olarak isimlendirdi. Kişinin şahitlik ettiği şeyi dillendirmesi, onu konuşması gerekmektedir. C. İlan etmek ve başkalarına bildirmek. Şahit olan şahitlik ettiği şeyi içinde saklayıp başkalarına bildirmediği sürece ona şahit denmez. Bir şeyin şahitlik olabilmesi için dışarıya sözlü ya da fiili ilan edilmesi gerekmektedir. Bu bazen sözlü olur. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O aziz ve hakimdir. Ali İmran Suresi 18. Ayet Allah'ın şahitliği, bunu kullarına bildirmesi ve pıtratına yerleştirdiği bu hakikati onlara hatırlatmadır. Bazen de fiille olur. Müşrikler kendi küfürlerine şahitlik ediyorken onların Allah'ın mescitlerini onarma hakları yoktur. Tevbe Suresi 17. Ayet Hiçbir müşrik, şahitlik ederim ki ben müşriyim gibi bir cümle kullanmamıştı. Ancak yaptıkları fiiller Allah'ın şirk dediği şeyler olunca Allah subhanallahu ve Teala bu durumu şahitlik olarak kabul etti. Onu sallallahu aleyhi ve sellem önder kabul ettiğimiz insanlara ilan etmeli, onun sünnetini hayatımıza geçirerek fiillerimizi ona imanımıza şahit tutmalıyız. Bize bakan bunların hayatı ve yaşamı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olduklarının şahididir demelidir. D. Şahitliğin gereğini iltizam edip başkalarını ilzam etmek. Yani neye şahitlik etmişseniz onun gerekleriyle amel edecek, başkalarına da bunun doğruluğunu anlatacak ve onları yönlendireceksiniz. Kendisi başka ilah olmadığına şahitlik eden Allah subhanallahu ve Teala şahitlikle yetinmemiş, insanlara da bunu mecbur kılmış, uluhiyetin içeriği olan ibadet için onları yaratmış ve onlara bir tek ona ibadeti emretmiştir. Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi, anne babaya iyilik yapmanıza emretti. İsra Suresi 23. Ayet Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet onlar sadece dini Allah'a halis kılıp şirk koşmaksızın ona ibadet etmekle emrolundular. Beyyine Suresi 5. Ayet Anlıyoruz ki bir şeye şahitliğin gereği onu başkalarına emredip gereğince amel etmek ve insanların da amel etmesini sağlamaktır. Bu yazı silsilesine başlamamızın gayesi hakkı ayakta tutan adaletli şahitlerden olabilmektir. İnsanlar söyledikleri sözlerin anlam ve gereklerinden uzaklaştıklarında Allah'ın ve Resulünün razı olmayacağı durumlar din adı altında ortaya çıkabiliyor. Maalesef kelime-i tevhid iki parçasıyla bu olumsuzluktan nasibini almıştır. Onu nutk edip ikrar ettiğini söyleyenlerin çoğu bu şahitliklerinin ne anlama geldiğini bilmediği için ona muhalif olup onu bozan birçok ameli işleyebiliyorlar kendi şahitliğimizin Allah katında geçerli olabilmesi için dört mertebeye muvaffak olabilme umuduyla bu yazı dizisine başladık. Rabbimden temennim, bizleri Resulü'nü doğru tanımaya, tanıtmaya ve insanlara bildirmeye muvaffak kıldığı şehadet ehlinden kılmasıdır. 2. Kendinden önce yaşayan peygamberlerin başına gelenlerin, peygamberimizin başına gelmesinden dolayı Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem aktardı. Benim ümmetim, kendinden önce geçen ümmetlerin siretine adım adım uymadan kıyamet kopmaz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem, Siz, sizden önceki milletlerin sünnetine adım adım karış karış tabi olacaksınız. Öyle ki onlar, Kelerin deliğine girecek olsa siz de peçi sıra gideceksiniz. Ey Allah'ın Resulü! Onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? dediler. Başka kim olacak? buyurdu. Bu hadisler çok açık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini sakındırıyor. Adım adım önceki milletlerin sünnetine, amellerine uyacaklarını bildiriyor. Bu benzetme ve takibin seviyesi ise ürkütücü boyutta. Buhari ve Müslimin rivayetinde, kelerin deniğine girseler siz de gireceksiniz diyor. İslam alimleri bu benzetme onları taklit ve ittibadaki aşırılık ve mübalağalarına vurgu yapmak içindir derler. Bilindiği gibi keler sürüngen hayvanlardandır. Yaptığı yuvaya kendi dışında hiç kimseyi sokmaz. Öyle ki dişi keler dahi bu yuvaya giremez. Adeta Allah Resulü şöyle diyor, Onlar sizleri onları taklit etmekten men etse dahi onları taklit edecek, onların yaptıklarını yapacaksınız. Bu anlamda hadisin Buhari ve Müslim dışında varyantlarında benzeşmenin boyutu daha açık şekilde gözler önüne serilmektedir. Onlardan biri yol ortasında eşiyle beraber olsa siz de olacaksınız. Onlardan biri annesiyle nikah yapsa siz de yapacaksınız. Burada şu sorun kaçınılmazdır. Bizden önce yaşayan ve kendilerine peygamber gönderilen milletler peygamberlerine ne yapmışlardı? Bu anlamda onların sünnetini bilmek Allah Resulü'nün sakındırdığı durumdan kurtulmaya yardımcı olacaktır. Biliyoruz ki mücrimlerin yolundan haberdar olmak ondan sakınmak için şarttır. Bu sebeple Allah subhanallahu ve Teala kitabının büyük bir kısmını mücrimlerin yolunun beyanına ayırmıştır. Öyle ki kitabın apaçık olması ve ayetlerin Allah tarafından beyan edilmesi bu hikmete bağlanmıştır. İşte böylece ayetleri tafsilatlandırır ki mücrim olanların yolu açığa çıksın. Enam suresi 55. ayet Ömer radıyallahu anh, İslam'da cahiliyeyi bilmeyenler yetiştiğinde İslam'ın bağları tane tane kopar buyurmuştur. Bizden önceki milletlerin peygamberlerine davranış biçimlerini Kur'an tafsilatıyla ele almıştır. İlgili ayetleri incelediğimizde iki yaklaşımın öne çıktığını görüyoruz. Bir, aşırı yüceltme ve beşeriyetten soyutlama. iki aşırı indirgeme ve değerden düşürme. Birinciye örnek. Peygamberlerin ilahın bir parçası olduğunu ya da ilahla aralarındaki bağın baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyen yaklaşımdır. Yahudiler, ''Üzeyr Allah'ın oğludur.'' dediler. Hristiyanlar da ''Mesih Allah'ın oğludur.'' dediler. Bu onların ağızlarıyla geberedikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. Tevbe Suresi 30. Ayet andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir.'' diyenler,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 Eğer diye geldiklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olanlara acı bir azap isabet edecektir. Maide Suresi 72 ve 73. Ayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tarz davranışlara dikkat çekip sahabesini uyarmıştı. Hristiyanların İsa'yı övdüğü gibi beni övmede aşure gitmeyin. Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Buhari bu uyarılar dikkate alındığında Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olma iddiasında olan insanların bu hatalara düştüğünü görmekteyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür, şehadeti ilme muhtaçtır. İlim vahidir. Aksi halde ortaya risaletine şahitlik ettiğimiz Nebi'nin yasakladığı bir durum çıkar ve bunu yapan onu övdüğünü zanneder. Bunların medyatik olanlarından biri Allah Resulünü övdüğünü zannederek şu beyitleri okumaktadır. O kabrinde bir hayatla diridir. Tüm canlılar onun hayatıyla hayattadır. Şahsen sorduğumuz takdirde Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini, onu övdüğünü söyleyecektir. Oysa El Hay, mutlak hayat sahibi Allah'tır. Tüm canlılara ruhundan üfleyen ve onlara elhay ismiyle hayat veren yine Allah'tır. O Subhanallahu ve Teala zatında tek olup ortağı olmadığı gibi sıfatlarında da tek ve ortağı olmayandır. Adım adım karış karış önceki milletlerin sünnetine uymak bundan başka bir şey değildir. Peygambere Allah'ın sıfatlarını vermek bir başkası Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem överken, ''Dünya ve ahiret senin keremindedir. Levh-i mahfuz ve onu yazan kalem senin ilmindedir.'' der. İnsanın peki Allah'a ne kaldı diyesi geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sen ve Allah dilerse'' sözünü duyduğunda kızmış, ''Beni Allah'a ortak mı kıldın?'' diyerek tepkisini belli etmiştir. Maalesef iyi niyetli yapılan ve kitaplara alınan övgülerin onun sallallahu aleyhi ve sellem asla razı olmayacağı cinsten övgüler olduğunu vahyin bilgisiyle biliyoruz. Onun terinin gül koktuğu, sünnetli doğduğu, dışkısının olmadığı ve benzeri şeyler. Bunlar asınsız ve onu insanlığından sıyırıp beşer üstü varlık göstermeye matuf yaklaşımlardır. Oysa Allah subhanallahu ve teala kitabında onun beşer oluşuna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 Yahut da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmayız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer, bir elçiyim. İsra Suresi 93. Ayet Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yerler çarşılarda dolaşırlardı. Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Furkan Suresi 20. Ayet Bu saydıklarımız iyi niyette yapılmıştır. Ancak Muhammed Allah'ın Resulü'dür şehadetiyle çelişmektedir. Çünkü O'nun sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şeylerdir. Bunun bir misali de, Kâinatın O'nun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı aşırılığıdır. Birçok insan O'nun Allah katındaki değerine vurgu yapmak için şayet sen olmasaydın alemleri yaratmazdım mealindeki zındıkların uydurduğu sözü aktarır. Bu Allah'ın şu ayetine karşılık uydurulmuştur. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet İnsanlar, cinler ve içinde yaşadıkları alemler sadece Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Bir gün Medine'de güneş-ay tutulması yaşandı. Aynı gün Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat etmişti. İnsanlar tutulmanın bu sebeple olduğunu konuşmaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca bu aşırılığın önüne geçmek için Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Ne kimsenin doğumu ne de ölümü için tutulmazlar. Bunu gördüğünüzde namaz kılın ve Allah'a dua edin buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın dünyanın kendi hatırı için yaratılmasını, dünyada yaşanan herhangi bir olağanüstülüğün kendiyle ilişkilendirilmesine müsaade etmemiş ashabını uyarmıştır. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu ruhul Kudüs Kudüs'le teyit ettik. Demek size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? Bakara Suresi 87. Ayet Her nerede bulunursa bulunsunlar, Allah'ın ipine ve insanların ipine, ahdine sığınanlar başka, Onlara zillet, zorluk damgası vurulmuştur. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar da üzerlerine aşağılanma damgası vuruldu. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri nedeniyledir. Yine bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları dolayısıydadır. Ali İmran Suresi 112. Ayet Dediler ki, ey Musa, biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın. Biz burada duracağız. Maide Suresi 24. Ayet İndirgemeci tavır Yahudilerin karakteriydi. Onlar Allah'ın Resullerini kendi hebalarına tabi kılmışlardı. Dilediklerini öldürüyor, hebalarına uymayan bilgileri yalanlıyor, kendilerine ağır gelen emirlerde işittik, isyan ettik diyorlardı.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 İşittik, isyan ettik hallerinin en bariz örneği inek kıssası. Hani Musa kavmine, Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Rabbine adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın dediler. Musa, Rabbine yalvardıktan sonra, Şüphesiz Allah diyor ki, O ne pek geçkin ne de pek genç. İkisi arası dinçlikte bir sığır olmalıdır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin, dedi. Bu sefer dediler ki, Rabbine adımıza yalvar da bize rengini bildirsin. O, Rabbim diyor ki, O bakanların içini ferahlatan sarı bir inektir, dedi. Onlar yine, Rabbine adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşallah Allah dilerse biz doğruyu buluruz, dediler. Bunun üzerine Musa, Rabbim diyor ki, o yeri sürmek ve ekini sulamak için boyundura alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir, dedi. O zaman şimdi gerçeği getirdin, dediler. Böylece ineği kestiler ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz ve bu konuda birbirinize düşmüştünüz. Oysa Allah gizlediklerinizi açığa çıkaracaktı. Bunun için de ona cesede kestiğiniz ineğin bir parçasıyla vurun demiştik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir ki akıllanasınız. Bakara suresi 67-73. ile ayetler Arz-ı mukaddese girme emri Hani Musa kavmine şöyle demişti, Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı. Ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın sizin için yazdığı, girmenizi emrettiği kutsal yere girin ve gerisin geri arkanızı dönmeyin, yoksa kaybı uğrayanlar olarak çevrilirsiniz. Dediler ki, Ey Musa! Orada zorba bir kavim vardır. Onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Şayet oradan çıkarlarsa biz de muhakkak gireriz. Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi, onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz şüphesiz sizler galipsiniz. Eğer müminlerdenseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin, dedi. Dediler ki, ey Musa! Biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın. Biz burada duracağız. Musa, Rabbim gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını sen ayır, dedi. Allah, dedi, artık orası kendilerine kırk yıl haram kalınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkınca dönüp duracaklar. Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme, Maide Suresi 20-26. Ayetler Ve Cumartesi yasağıdır. Bir de onlara deniz kıyısındaki şehrin uğradığı sonucu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğneyerek haddi aşmışlardı. Cumartesi günü iş yapma yasağına uyduklarında balıkları onlara açıktan akın akın geliyor, cumartesi günü iş yapma yasağına uymadıklarındaysa gelmiyorlardı. İşte biz, Fıska sapmaları dolayısıyla onları böyle imtihan ediyorduk. Araf suresi 163. ayet. Günümüzde bu yaklaşımı daha ziyade akılcı, mealcı diye isimlendirilen çevreler de görüyoruz. Onlar Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem adeta postacı olarak görüyorlar. Mektubu teslim ettikten sonra postacının sizinle veya mektubun içeriğiyle bir alakası kalmaz. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem böyledir onların yanında. Allah'ın Risalesi olan mektubu Kur'an'ı bizlere bildirmiş, vazifesini yerine getirmiştir. Onun bu anlamda bizlerden bir farkı yoktur. Tek bağlayıcı olan Kur'an metnidir. Bu büyük fitneyi tek kaynak diye kodladıkları Kur'an'ın bizzat kendisi yalanlamaktadır. Apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Nahl Suresi 44. Ayet Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik. Nahl Suresi 64. Ayet bu ayetler açıkça göstermektedir ki Kur'an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklansın diye indirilmiştir. İnsanlar onu anlamada ve yaşamada problem yaşar, ihtilaf ederlerse Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hakemliğine başvurmaları istenmiştir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ulul emre, idarecilere de itaat edin.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 insanları kendi yüce zatıyla beraber peygamberine yönlendiriyor. Bu yönlendirmenin varlığını imani bir mesele haline getirip, yeminle pekiştirerek noktalıyor. Anlıyoruz ki dini anlamda peygamberin rolü çok önemlidir. Ona müracaat insanların keyfine bırakılmamış, içtihadi bir mesele olarak ortaya konmamıştır. Dini anlamada Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, müracaat imanla alakalı bir durumdur. Bu iki yaklaşımın gayesi Allah Resulü'nü devreden çıkarıp onu örneklik mertebesinden düşürmektir. Biri onun hakkında ifrat, diğeri tefrittir. Oysa Allah subhanallahu ve Teala onu bizlere mutlak örnek olarak göstermiştir. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ahzab Suresi 21. Ayet Ne büyük bir makam! Allah'ı ve ahiret gününü uman, bunun için çalışan ve Allah'ı zikreden bir insan, hangi konumda olursa olsun Allah Resulü'nde güzel örnekliği bulacaktır. Burada insanın sıfatının zikredilip, statüsüne değinilmemesi çok önemlidir. Yani derdi Allah'ı razı etmek olan bir insan, ne iş yapıyor olursa olsun, sosyal ve ekonomik statüsü ne olursa olsun, Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem örnek alabilir. Bu Allah'ın onun her halinden razı olduğunu ifade eder. Bir baba, eş, devlet başkanı, eğitici, arkadaş, abid, vatandaş. Hangi yönünü örnek almak isterseniz serbestsiniz. Allah'ın rızası onun davranış ve sözlerindedir. Aşırı yücelten yaklaşım farkında olmadan bilinçaltına şu mesajı verir. O, senin benim gibi alelade bir insan değildir. Tüm kâinat onun için yaratılmıştır. O eşsizdir. Sense zaaflar ve acziyetle mağlulsün. O kim, sen kim. Senin onu örnek alman mümkün değildir. Öyleyse seni ona ulaştıracak, senin anlayacağın şekilde onu anlatacak bir şey, abi, üstad, hoca veya rehber bulmalısın. İndirgemeci yaklaşımsa şu mesajı. O da senin gibi bir insandı. Allah'ın kelamını okur, anladığıyla amel ederdi. Sen de O'nun anladığını anlayabilir, O'nun amellerini yaparsan O'nun mertebesine ulaşabilirsin. Senin O'na değil, O'nu O yapan kitabın metnine ihtiyacın var. Oku, ne anladıysan din O'dur. Toplumumuzda genellikle birinci anlayış, kısmen de ikinci anlayış yaygındır. Muhammed Allah'ın Resulüdür şahitliğimiz aynı zamanda bu şahitlik etrafında oluşmuş, sapkın ve aşırı düşünceleri bertaraf etmeyi içerir. Vahyin ölçüleri içinde onu sevmek, saygı göstermek, örnek almak, nefsimizden evla görmek bu şahitliğin gereğidir. Doğru olanı delilleriyle ortaya koyup, yanlış olanı delilleriyle ortaya koymak için bu silsileyi kaleme almaya karar verdik. 3-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 Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 81 ve 82. Ayet Allah Resulünden önce gelen her peygamberden bu söz alınmıştır. Şayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelirse, ona ittiba edip, davetinin yayılmasına yardımcı olacaklardır. Ali ve İbni Abbas radiyallahu anhum'a Allah hiçbir peygamber göndermemiş olmasın ki, ondan Muhammed'e yetişirse ona iman ve yardım sözü almış olmasın. Aynı şekilde peygamberlere ümmetlerinden bu sözü almalarını istemiştir. Kendisinden önce gelen her peygamber aleyhimü Allah'a söz vermiş ve ümmetlerinden de söz almışlardır. Şüphesiz ona iman ve yardım hususunda bu söze en evla olan insanlar bizleriz. Bizler onun ümmeti olma şerefiyle bahtiyar olmuş insanlarız. Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam onu Allah'ı tesbih etmeniz içindir. Fetih Suresi 8 ve 9. Ayetler Bu ayetlerde Allah bu sorumluluğu biz Müslümanlara da yüklüyor. İşte ona yardımcı olmak, onu saygıyla yüceltmek için de bu yazı dizisini kaleme aldık. 4. Onun örnekliği asrımızın tüm problemlerine çözümdür. Yaşadığımız dönemin problemleri dikkatle incelendiğinde ilk problemin dini yorumların çoğalması olduğu görülecektir. Bu problem asıl değildir. Kendinden başka bir problemin neticesidir. O da Allah Resulü'nün merkezden çıkarılıp onun yerine dini önderlerin konmasıdır. Toplumlar içtihatlarında masum olmayan, vahiyle uyarılmayan ve en önemlisi samimiyetleri sadece Allah'ın huzurunda anlaşılacak olan insanlara tabi olmuşlardır. Bu önderlerin insanların sorunlarına çözüm getirmek adına ortaya koydukları reçeteler daha fazla bölünmeye, düşmanlık ve probleme sebebiyet vermiştir. Çözüm adına ortaya çıkan dini yorumlar ve reçeteler başlı başına problem ve hastalık olarak ümmetin sorunlar listesinde yerini almıştır. Kendi yaşadığımız topraklarda buna verilecek en güzel örnek Said Nursi'dir. O iddialı bir çıkış yaparak İslam aleminin içinde bulunduğu itikadi ve ameli buhrandan kurtaracak Nur Risalesini kaleme almıştır. Sadece Türkiye'nin değil, alemi İslam'ın ve insanlığın sorunlarını Risalelerin çözeceğini söylemiştir. Ona tabi olan insanlar veya tezinde onu haklı bulup savunanlar onun Risalelerini neredeyse ezbere bilmekte, Kur'an'dan bir sure okur gibi harfiyen paragraflar okumaktadırlar. Aynı insanların birçoğu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinden 10 tanesini harfiyen okuyamamaktadırlar. Bildikleri hadisler ise sadece Risale'de geçen hadislerdir. Risale'de geçen hadislerin büyük bir çoğunluğunu uydurma ve zayıf hadislerin oluşturduğunu görmek isteyenlerin Risale-i Nur'a eleştirel bir yaklaşım kitabını okumalarını tavsiye ederim. Bu insanların kötü niyetli olmadığı kesindir said Nurse'nin Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem adım adım takip ettiğine inandıklarından ona tabi olmuş ve rehber seçmişlerdir. Ancak sonuç ortadadır. İnsanların ondan yüz çevirip başka liderler ve çözümler peşinden koşturması onu tanımadıklarından dolayıdır. Onun ümmeti, risaletinin şahidi, O'na yardımcı olup saygıyla O'nu tazim edeceğine ve kendi nefislerimizden daha evla göreceğimize dair Allah'a söz veren bizler O'nu tanıtmak ve çözüm arayışında olan insanlığa O'nu hatırlatmak istiyoruz. Çünkü O her konuda mutlak örnek alınabilecek tek önderdir. Ant olsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.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 Yeter ki çözüm arayan insan samimi olsun. Amacı Allah'ın subhanallahu ve Teala rızası ve ahiretin nimetleri olan her samimi Müslüman'a onda örneklik vardır. Tağutlara baş kaldıran ve yeryüzünde şirk kalmayıp otorite Allah'ın oluncaya dek cihad edeceğine dair Rabbi ile ahitleşen her mücahide ondan güzel bir örneklik vardır. On yıl fiili olarak cihad etmiştir. Rabbinin yoluna davet eden, toplumun ıslahı ümmetin ıslahıdır diyerek yola çıkan davetçiler için onda güzel örnekler vardır. 23 yıl gece gündüz davet yapmıştır. Her aile küçük bir ümmettir. Aile ıslah olmadan toplum ıslah olmaz diyen ebeveynler için onda güzel örneklik vardır. 9 ailenin babasıdır. Toplum bireylerden oluşur. Toplumun ıslahı bireylerin eğitimiyle mümkündür diyen eğitimciler içinde onda güzel örnekler vardır. 23 yıl fiili olarak eğitim vermiştir. Ümmetin sorunu teşkilatlanmadır. Bu dağınıklıktır bu ümmeti bu halde kılan diyen liderlere onda güzel örneklik vardır. Dünyanın en teşkilatsız toplumunu dünyanın en teşkilatlı toplumu haline getirmiştir. Bizi bu hale getiren fakirliktir. Ekonomik olarak kalkınmamız lazım diyenlere... Onda güzel örnek vardır. Onun sistemiyle çok kısa zamanda zekat verilecek yardıma muhtaç insan kalmamıştır. Kısacası örnek ve rol model arayanların yanlış kapılarda beyhude ömür tüketmesi, Allah'ın bu ümmete en büyük nimet ve minneti olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem nankörlüktür. Andolsun ki Allah, müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran Suresi 164. ayet. Çünkü o hidayettir. Şayet ona itaat ederseniz hidayet bulursunuz. Nur Suresi 54. ayet. Ve muhakkak sen insanları dosdoğru yola hidayet edersin. Şura Suresi 52. Ayet İnsanlığın şirk ve bidat bataklığında helak olduğu, bozulma ve ifsadın bireysel olmaktan çıkıp kitlesel bir hal aldığı bir dönemde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayettir. İtikadi kafa karışıklıklarının, ameli ölçüsüzlüklerin kol gezdiği bir dünyaya tek çözüm O ve O'nun önderliğidir. Çünkü O, yolları aydınlatan bir kandildir. Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çera olarak gönderdik. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. Ahzab Suresi 46 ve 47. Ayetler Yolların karıştığı, her yolun başında dili bizim dilimiz, rengi bizim rengimiz olan cehennem kapısına bekçilik yapanların davetine muhatabız. Huzeyfe bin el-Yeman'dan İnsanlar Resulullah'a iyilikleri sorar. Ben de bana ulaşır endişesiyle kötülükleri sorardım. Bir defasında, ''Ey Allah'ın Resulü, biz cehalet ve kötülük üzereydik ama Allah bize iyilik getirdi. Acaba bu iyilikten sonra bir kötülük var mıdır?'' dedim. ''Evet.'' buyurdu. ''Bu kötülükten sonra iyilik var mıdır?'' dedim. ''Evet ama içerisinde bulanıklık vardır.'' buyurdu. ''Bulanıklığı nedir?'' dedim. ''Benim yolumun dışında bir yol tutan bir topluluktur. Sen onların bir kısmını tanıyıp kabul eder, bir kısmını da reddedersin.'' buyurdu. ''Bu iyilikten sonra bir kötülük var mıdır?'' dedim. ''Evet, cehennem kapılarının davetçileri vardır ki, kim onların davetine icabet ederse onu cehenneme atarlar.'' buyurdu. ''Ey Allah'ın Resulü! Onların özelliklerini bize anlatsan.'' dedim. ''Onlar bizim milletimizden insanlardır.'' ''Bizim dilimizle konuşurlar, halbuki gönüllerinde hayırdan eser yoktur.'' buyurdu. ''Bu işler bana ulaşırsa ne emredersiniz?'' dedim. ''Müslümanların cemaatine ve imamına uyarsın.'' buyurdu. ''Eğer Müslümanların ne cemaati ne de imamı yoksa.'' dedim. ''Sen bu hal üzüreyken ölüm sana gelene değin, yalnızlıktan ağaç kökünü kemirecek duruma gelsen bile bu fırkaların tümünden uzak dur.'' buyurdu. Her yolun başında duran bize cennet vaat ediyor. Ancak davet ettikleri şeyde cennet kokusu yok. Yolların başını tutmuş olanlar birbirlerini yalanlayıp ona inanma onun cennet tabelası aldatmaca o yol cehenneme çıkar diyor. İnsanlığa bir kandil lazım. Tüm yolların tepesine asılacak ve yolların başında duranların iddialarına hakem olacak bir kandil. Yolları öyle bir aydınlatacak ki ilk adımından son fersahına kadar yolları bütün çıplaklığıyla insanlara gösterecek bir kandil. İşte o Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o rahmettir. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Enbiya Suresi 107. Ayet Modern dünyanın hız, haz ve hareketlerine aldanıp bencilleşen, kendinden başkasını görmeyen kalabalıklar içinde yaşıyoruz. Anne ve baba çocuğuna katı, çocuklar ebeveyne karşı isyankar. Yöneticiler tebaadan nefret ediyor. Teba yöneticisine beddua ve lanet okuyor. Patronlar işçileri eziyor, işçi patronu görmek dahi istemiyor. İnsanlığın şefkate, merhamete, anlayışa ne kadar da ihtiyacı var. İşte O Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bizleri O'nu anlamaya, sevmeye ve hakkıyla ittiba etmeye muvaffak kıl. O'nun risaletine olan şahitliğimiz gereği, O'nu insanlığa hakkıyla tanıtmayı bizlere müyesser kıl. Allahümme amin. Bu yazı Temhid dergisinin 26. sayısında yayınlanmıştır.